Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tesettür, farz. Açı gezmek haramdır. Tesettür. Bu tekerlik bağımından geliyor. Maslardır. Sözcük olarak örtülme, gizlenme anlamaya geliyor. Sözcük olarak. Dinde ise Örtülmesi gereken yeri örtmek. Buna da dinde tesettür deniyor. Tesettür yani örtünme. Kitap ile, sünnet ile, icma ile sabit. Yani kuran ayetlerle, hadislerle ve icma ümmet deniyor. Sahabelerin üç icadı ile sabit bir farzdır. Yani dinimizin dinimizin temelliklerinden biridir farziyet bakımından. Bir insan teşhid, türü inkar ederse Allah korusun dinen çıkar. Kahrolamadır. İnanıldığı halde atçı gönderse haram işler. Önce inşallah ayet-i kerime bakalım. Tabi ayet-i çok bu konuda yine okudur inşallah. Azab 59'da Bismillahirrahmanirrahim Ya nebi nebiyyü böyle abiriyor Ey nebi zişan hitap Peygamber Peygamber Rabbim genelde hitabı bazen kul ben yani söyleyle emredip peygamberimize bazen de Ey nebi Ey resul hitap ediyor Peygamber'e bu görevi veriyor. Arkadan kul geliyor. Habibin söyle. Kime? Le ez vazike. Zevcene. Eşli hanımına. Önce ben başlıyor. Ve benateke kızlarına. Bint tekil oluyor. Benat çoğulmuş oluyor. Kızlarına. Burada oğluna gelmiyor bu arada. Yani tesettür hanımla ilgilendirir işin böyle buyuruyor. Ey Nebi Zişah Hanım, Habibim Ekremi Mevlam buyuruyor. Önce zevcelerine söyle, söyle önce, Hanımdan başla. Sonra kızına başla, Venisa'nın müminine, sonra bütün müminlerin hanımına söyle. da bir sıra takip ediyor. Demek ki bir insan kendi işi örtülmüyorsa, ona bunu örtüremiyorsa, o kişi buradan çok günahkar unutuyor. İnsan bundan sorumlu. Kızından yine sorumlu. Evleninceye kadar ana baba kızdan sorumlu. Evlenince sonra kolesi sorumlu olmuş herhalde. Buradan Mevlamızın her kitab ödüyor. Yani Peygamber dolayısıyla burada kocalara kitap ediliyor. Bunlar abdül görev veriliyor. Yani bu uygulamanın yürütülmesine mevlam ektelevi bu şekilde belli. aleyhine min celai üzerine cilbakların örtüsünü der. Cilbap. Bu da celabip geliyor, cilbabın çoğulu. Dış örtü anlamına geliyor. Bir kadın ev kıyafeti dışı çıkamaz. Ev kıyafetiyle çıkamaz. Bu ne gerekiyor. Cilbab denen dış örtü. Bu tabii yöreye göre, örtüye göre değişebiliyor. Bunun şeffaf olmaması, ince olmaması, dar olmaması yani bedene belirtmemesi gerekiyor. bedene tam kaplaması gerekiyor bunu. Zilbabını. Yalnız dışta mı? Hayır muhtemelen. Evde de. Evler de de. Bir kadın ev ile, eteğe tabi biraz kısa olabilir. Eteğe dar olabilir. Aldı renkli olabilir. Kulu kısa olabilir. Yakısı açık olabilir. Kadın evde bile, evinden nam varsa, namahrem mahrem diyorum. Mahrem nikaha düşmeyen babası, oğlu, erkek kardeşi gibi. na farşa olursa ondan geliyor? Mahrem erkeğin yanında kadın evde bile örtülmesi gerekiyordu. Evde bile mesela kaynağı olur, amcaoğlu, dayı olabilir, tezi olabilir. Öğretmesi gerekiyor. Ameller, İslam'la niyete bağlı. Hangi ameller? ibadet bölümü ama. Haramlar niyete bağlı değil. İçki içiyor. Hüzün değil çok diyor. Kederim var, gam kederim var diyor. Ne olursa olsun... Bunun niyeti haram, değişme ortadan İbadetlerde ise ameller, yapılan işler niyete bağlı. Şimdi örtünme de üç ayrılıyor. Üç türlü örtünün hanımlar var. Üç çeşit oluyor bunlarda. Birincisi aile baskısıyla örtünenler. Ailenin zorlamasıyla ana örtünenler. İkincisi, örf adet yerine geri örtünenler. Üçüncüsü de, Allah için örtünenler. Eğer örtülme bir amel yani, hal, hareket. Bunların karşılığı neye bağlı? Niyete bağlı. Bir kız, eğer ailesinin baskısı ile, ...anne baskısıyla... ...örtünü ne olacak bunun durumu? Tabii ki... yine parası var yine. Ne yarar var kendisine? Günahıtan kurtuluyor. Yani ne kadar... ...başı zor örtülse de... ...baskı yapılsa da... istemeden örse bile... ...başını... ...yani bedenini örtücü sürece... ...yalnız başlıyor tabii... ...kollar hep bana dahi böyle... ...örtünün sürece ne oluyor hiç olmazsa günahdan kurtuluyor. Örnek iki tane kız arkadaş. Biri ailenin baskısıyla örtülmüş. Biri açık. Düşüne gidiyorlar, geziyorlar. İşin ne, ne, ne, gidiyorlar bir yere. Şimdi açık olan ne yapıyor? Devamlı günah büyüyor yolda. Allah korusun açık gezmenin günahı Sınırsız günah, sınırsız. O kızı, hanımı kaç eleke görürse, ona bakarsa, onların aldığı günahın bir katı da buna yazılıyor. Siyabı o dışı Ne Allah'ın korusuna korkunç bir günah. Korkunç bir günah ben. Demek ki haçlı geze Ne yapıyor? Bu günah adli büyüyor, büyüyor, büyüyor. Giderken de, gelirken de. İbadet de bunun gibi. sen camiye gidiyor, giderken her adamına sevap alıyor. Dönüşü yine sevap alıyor. Hac da böyle, sohbet de böyle. Ve gelirken mesela bu nete gelen kişi buraya ne yapıyor? Her sevap alıyor. Dönüşüne kadar kurtarlar. Günah da böyle demek ki. Ama bir kız hala bastı olsa, örtünse zaten kurtuluyor. Sevap ama sevap alamıyor. Sen alamıyor, dünyadan kurtuluyor. Yani bu da büyük bir avantaj mahşerde, mizanda. Buna koymuyor. Peki İslam'da aile baskısı var mı muhtemelen şimdi? Yani güncel bir konu gündeme geliyor bu aile baskısı diye İslam dışı güçler yani İsrail, Amerika'da kaynaklanan onların Türkiye'deki kolları Aileyi bozmak için, İslam'ı yok etmek için ne yapıyorlar? Aile baskısı diye bunu gündeme getiriyorlar bazen böyle. İslam'da aile baskısı var mı? Abi her şey önce kona bakacağız. Melam biri ya tarih altı da ya iram ölüyor. ya amen Ey müminler, iman edenler, bir diyenler, kuu enfes edin, evlilik günler. Kuu koruyun. Önce kendinizi, sonra evlinizi, eşinizi, yavrunuzu koruyun. Neden? Narın ateşten canı koruyun. Böyle ki kuu vikaya koruma anlamına geliyor, emir. Bana diyor, hası deniyor buna. Allah-u Teala Mevla bunu ne yapıyor? Aile reisine. Mevla emrediyor. Bir e, aile reisi. Ama amiri de var. ey mümin olan aile reisi. Allah'ın aile reisi. Önce kendini her günahtan, sonra da eşini, kızını, yavrunu da ateşten kuru. Mevla. Mevla. Ateşten koymayı emrediyor. Bir anne bir süre çıktı. Acil bir şey var. Eve geldik, Allah korusun ev tutuşmuş, yanıyor. Evde çocuğu da var. Kadın karşıdan bakar mı çocuğuna? Bakmayın kadın Çırpınır kadının böyle. Atarken gelir. Bağırır, çağırır böyle. Ağlar. Bunu kurtarmak için. E muhteremler, eğer bir kadının Annenin, babanın imanı varsa, bu şi'ar imanı varsa, böyle çıkmamız gerekiyor muhtemelen bu şeyler. Yavrusu daha bula giriyor ve sigara içtiğini fark ediyor. Bu ne yapması? Engel gerekiyor? Nasıl? Zorla. Arkın alıyor, bu şaplara şunu bunu alıyor. Ne gerekiyor? Burada is, aile baskısı var. Mevla emrediyor, baskı yap diyor. Zorladı Mevla'nın bulunuyor bunu. Engelle. Ufa çocuk. Yeni yürüyor. Kışın sobaya doğru gidiyor. Annesi gördü Yavrum cız, yalnızım. Amman bir gidiyor. Ne yapar ne hani kalkar? Yani çeker alır, değil mi? Böyle böyle. Bu nedir? Bir zorlama baskı ver. Demek ki bir ailenin Babanın başta annenin kızını, evladını böyle ateşten koruması farz. Bir kız çocuğu da ergenlik çağına gelince kız. Yani bir kız çocuğu, kadınlık halini gördüğü zaman ergen olmuş oluyor kız çocuğu. Ona ne gerekiyor? Aileye, ana babam üzerine onu örtmeli gerekiyor muhtemelenler. Örtmezler işte Allah korusun. Hem günah ortaklar, günah ortaklar, dünyada ikincisi mahşerinde, mahşerde, mahşerde, açı gezinlerin günahları müjdanak konma başlayınca kız, kadın bu anda onu bakacak. Eyvah, açı gezinlerin günahları yerden çıktı, zaten günah başladı. Bir kişi gördü, biri daha gördü, biri daha gördü. Hele büyük şehirlerde, yoğun yerlerde, büyük caddelerde yüzler, binler görüyor muhtemelenler. Allah korusun. Hele günah kaldırılmaz bir daha böyle. Ne yapacak orada kız? Gelecek babası annesine yapışı yakasına Annen seni örtürmedin beni. Orada muhtemelen. İkincisi örf. Adet gereği örtünenler yöreye göre değişiyor. köyde, orada, burada herkes başını örtüyor. Bir yavrunda şal var. Örf adet gereği herkes örtülüyor. Bir kız, bir kadın adet gereği örtünürse bu da ne olur? Bir adam kurtuluyor gene. Niyeti olsun burada. Örtü ne ya? Bir ama örf, adet diye örtündüğü için yani haram diye değil, Allah için diye değil, örf, adet, yere gereği örtündüğü için ne yapıyor? Sıvap alamıyor muhtemelen. Ama zaten kurtulur bu şekilde. Bunun ne farkı var şimdi? Böyle örtünen bir kadın, bir kıza iman zayıf olduğu için bunu da İslam bilinci olmadığı için ne yapar? Her ağzı örtündüğü için başarıya gitti mi para uyum sağlayıver. Kızı örtünmüştür böyle. E Örneğin bir yere bakar ve kayınvalide kocaman kadın örtmüyor başına. Görünce yeri çıplak. Akrabalar bu şekilde. odana uyuverir muhtemelen. Böyle bir kadın, kız başka bir yere yerleşince Mesela memurdur, mahalle ev değiştirir, başka ev değiştir. O uyum sağlayabilir. Bunun için Allah için olmayınca, bilinçli olmayınca iman kuvveti ne oluyor? Hem değiştirir, Üçüncüsü, Allah için değişiyor muhtemelenler. Üçüncüsü, Allah işte örtünenler. Yani Allah cileşanı emrettiği için günah diye haram diye örtünenler var şimdi. Üçüncüsü. Bunlar tabii zaten kurtuluyor. İkincisi, örtünme farz. Örtündüğü sürece farz ibadini yapıyor. Farz ibadini yapıyor. Nafir değil. Yani farz namazı kılar gibi. Böyle şey oluyor, örtündüğü sürece. Nafir namaza benzemiyor. Yani biri nafile namaz kılıyor durmadan oruç diyor nafile ama açık Tam Tamam. Kursun da yani, değil. Ama bu ne yapıyor? Nafile ama belki çıkılmıyor fazla. Orucu belki tutmuyor fazla. Ama Allah korkusu ile günah diye haram diye örtünüyor. Hem günahdan kurtuluyor hem de örtünüğü sürece bir farzı yerine getirdiği için Fars sehabı alıyor mutlaka. Fars sehabı alıyor bir şekilde. Şimdi tabi örtülen bir hanım, kız, kadın iman var. İnancı var. Allah'tan korkusu örtünüyor. Bilinçli kişi bu ne yapar? Neye giderse gitsin. Bu değişmez mutlaka. Değişmez bir Hatta evlendiği yerde Eşinin yakınları buna baskı bile yapsa yani gereğini de boşanamayı göze alır ama örtüsü açmaz muhteremler. Açmaz. Neden? Örtü kadının hayasının simgesi imanın simgesi muhteremler. Örtü tesettür cinsel dengelerinde sigortası muhteremler. Yurt toplumda tesettür kalktı mı? aya kalkar iman gider ve cinsel dengelere bozulur. Ali yolu yıkılır bu sene. Genelde günümüzde şunu diyorlar, aşık gezenler. Of çok sıcak. Bir of hemen bele bir Ataygözde ama çok sıcak yollar. Aynı sözü, aynı sözü Devrim zamanında Şölyanın bir vardı. Bilhassa Tebuk seferinde, Tebuk seferinde mevsim yazdı. Çok sıcak günlerdi. Zaten Medine zaten sıcak. O mevsim çok sıcak bir mevsim diye yazındı. Çok sıcak günlerdi. Kral toplamıştı. Çöl yanıyor, yanıyor çöl. Ateşi bir çöl yanıyor. Tabu uzak Medine'ye, binis kilometre. Yol yok. Deberek şekler, taştan, kumdan, çakıldan kekler böyle. Der ki nafaklar şeylere Müslümanlara, sakın çıkmayın uçakta. Dağtan filhar. Ölürsünüz dediler. Çatarsınız uçakta. Çıkma dediler münafaklara, Müslümanlara. Cevbe olarsan galiba Peygamber muhtemelen. Muhtemel. Ayet-i getirdi. Tevbe suresinde Ayet 81 Bela buyurdu. Kul Habi Muhammed'in söyle o münafaklara haber ver. cehennem diyeyim ateşi eşed Çok da, çok da şeyti ama dünya ateşine sızandı. Yani günümüze de bu konu geçiyor. Of çok sıcak işte yandım. Terlerim dayanamıyorum, sıkılıyorum. O ince giy, şefaf her türlü aşağıda saçım. Beren'e buyuruyor. Ama cehennem ateşi eşedü harra. Çok ama şiddetli. Ondan böyle. Lev-i Ama bilebilirse, anlayabilirse bunu bu inciliğe vakıf olabilseler. Bir kadıncağız genç yaşında ilk doğum yapmış, ilk olmuş, karası, bir kız olmuş, mübetellerinde ellerinde, korası ölü bir ölü korası. Hakirmiş de bunlar. Kadıncağızın çekiliği yokmuş kadıncağızında, bir kız yavrusuyla beraber Kocasının bir viran evinde kalıyor bir. Alçak evinde kalıyor burada. Tabi gurbet ellerinde kadının bütün sevgisini kızına vermiş. Kız annesine vermiş. bana kız böyle büyümüşler. Kız 15 yaşına gelince birdenbire hastanıyor kızcağız. Ateşleri gibi yanıyor derken birdenbire ölüyor kızcağız. Evde kavuşuyor. Düşünün ki bir anne ama başka kimse dünyada insan olarak. Bence tek kızı var. Bütün ona vermiş sevgisini Abi, çaresiz. Artık Mevla'ya teşlim ne yapıyor tabi? Yıkanıyor, cefrenleniyor, namazı kılıyor, mezara gömülüyor. Kadın evde durumunu ağlıyor tabi. Yapayalnızca kadının böyle. Durumu ağlıyor kadınca elinde. 35 gün zaman geçiyor. Artık kızının ölümünü artık kabullenmeye başlıyor. Öldü, kabulleniyor. Şimdi istiyor? Ah, rüyamda kızımı görebilsem bari. Rüyamda kızımı görebilsem. şimdi. Artık buna razı olur şimdi. Çok Allah yalvarıyor. Doğru ediyor. Gece günü yalvarıyor. Kızını bir gece rüyasında görüyor muhtemelen kızının başındaki saçlar yanıyor yüz yanmıyor kızının baş saçlar yanıyor bir iki kolu düştü aşağı direk arasına kolu yanıyor elde yanmıyor avuç yanmıyor direk düşer arasına iki kolu yanıyor bir de kızın başı yanıyor ateş işte böyle böyle kızını görüyor kız sana ağrıyor ah oh, kız böyle tapıyor kız böyle yanıyor Anne. Yürücü yavrusu öyle görünce hem öküden fırlanıyor, ağlam başlıyor, silahım başlıyor, artık dualar ediyor. Kızı yanıyor ama. Yalnız başının saçları yanıyor, iki kolu bileke, disek arası Tabi ona buna soruyor. Ne yapsam diye e, dua ediyorlar. Başka bir, başka bir şey veriyor. Tabi çok dua ediyor. İhlaslı tabi candan, ciğerden yaşlı gözlüğü yaşlı yaşları dua ediyor. Bir rüyasında bir ses duyuyor. Bir ses görmüyor. Kızın kurtulması istiyorsan üç kalbi bir araya getir. Üç kalbi bir araya getir Üç kalbi bir araya getir öyle dua et. O kadar bir ses. Başı yok. Uyur ya tabi. Bana soruyor tabii. Çöldüğüm Bir Biri salihe kadın olmak komşularından teyzeleri ona gidiyor. Ona söylüyor bu durumunu. Kadın gerçekten o teyze, yaşlı teyze salihe kadınları gerçekten kızım kızım diye. Üç kalbin biri senin kalbin. İkincisi de kalbi Yasin. Üçüncüsü gecenin kalbi. Tam gecenin diye. 40 gün yaptılar bunu falan, 40 gün yaptılar böyle. 40 gece kalk diyor, abdestini tazele, ikide namaz kılıyor, o gecenin yarısından diyor, canı gönülden, kalbinden diyor, sami ediyor, yası okuyor, 40 gece diyor. Yapmaz mı? Tabii yapıyor. Anne tabi. 40 gece kalkıyor, tam gece yarısı ama. Ne zaman öyle zaman olduğu vakit. Tam gece yarısı. Böyle bir tam tepemizde, o zaman tam altımızın götürüyor. Böyle. böyle var, tam gece yarısı böyle. Kadın hemen o gece başlığa kalkmaya, gece arasında hapriz alıyor, iki gün hacet namazı kılıyor, oturuyor böyle, kelime kelime böyle, ya aşağı kelime içeceğini sindirir sindirir, ağlayan diyası okuyor, bitiriyor böyle. Önceden yalvarıyor. Kırk gün, ama katını göremeyeceğim ama. Kırkıncı gece Yasemin bitiriyor. Uzunca Allah yalvarıyor. Dua ediyor. Kızının kurulmazı azabından. Bunu görmek için Allah çok dua ediyor. Kırkıncı gece. Ağlarken hemen uyuyup kalmış böyle. Yastamayıp duvara uyuyup kalmış böyle. Uykuya daldığı anda hemen kızını görüyor. Ama kızı güzel. Yemiş içerisinde kızı. Yeriden bahçe. Kızı güzel, nurlu, kızı böyle. Biler yüzü sevmişti Kızım, kızım, sen ne oldu? Anne, Allah sana razı olsun diyor. Her gece bana bir sahibi gönderdin diyor. Her gece bir sahibine diyor. Adım hafifledi böyle. Bir sönmedi, ateş devam ediyor. Ama kızı hafif yok demeli. Kısa hafifle böyle. O gece bütün bu şekilde böylece. Peki diyor, kızım diyor soruyor kadının kızına. Bir kızım diyor, yalnız diyor, başta saçları yanıyor. yüzü yanmıyor. Bir de diyor, ellerin diyor, kolların diyor, bilek direk arslanıyor. Neden böyle diyor. Anne diyor, ben diyor, her zaman değil ama diyor, bazen diyor, başım açık sokağa çıkardım diyor. Bir de bazen de kısa kolu çıkardım bakın böyle. Allah'ın adaleti olduğunu söylüyor. Allah'ın adaleti olduğunu Yüz haram değil Dizemden ıslatı yapıyor. Oluyor mu böyle bir şey? Güneşle böyle yakıyor insanlar, güneşle böyle yakıyor. Şimdi güneş ne neresi ne yakıyor? Açık elini yakıyor muhtemelen? Açık elini güneşle yakıyor muhtemelen? Kadın erkek ilişkisi muhtemelen? Önce gözü koruma gerekiyor, gözleri. Erkeğin kadına, erkeğe karşı önce gözleri koruma gerekiyor. Yine bu deme lan bizlere nuru şerine bu deme lan bu. Rahim, kulümine. Yine deme lan bu Kul habibim kimlere dilmine mübarekler söyle. Ya bu bunu efsarıyım gözümü sunlar, haam bakmasınlar. Bak göz bilema, göz bile. Bakmak bakın bakmak haram, tehlike. Bakmak ya kendine baktıran Düşün o terbi, Allah korusun. Düşün Allah korusun. Bakın, ona bakmak bile haram oluyor. Mevlam diyor, kul Habibim, lim, lim, lim. Buradaki tam ihtisas. Habibim, Muhammedim, yalnız özel mümin ehkiteri söyle. Onlara söyle, yavububu mül efsariyim, özelin sıkısı yumsunlar böyle. Haram bakmasınlar Veren gözünü kapak vermişler. Gözün kapağı var. Kepenk. Gözünün kepenki var Ne gerekiyor? Hemen gözü kapıma gerekiyor. Bir gün Eshab-ı Ekrem'den birisi sordu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah. Meclere gelirken hem olmadan bir kadını gördüm. Karşıdan kapıdan kapağı geçiyormuş böyle. Açıkmış onun başağımın. Ne olacak halim? Bu Ayşem Hazretleri hemen yüzü oradan çevir. Bunu Allah affediyor. Tekrar bakarsan o vebal yazılıyor. Demek ki istemeden elde olmadan kişi gördü ama gördüğü anda ya gözünü yumacak ya başını sağa sonra döndürürse o zaman bunların affedi birinciyi ama gördüğü halde bakmaya devam ederse ederse yazılmaya başlığına bakıyor. Bu da ayet-i kerime sabit. sahibiyetler. Böyle rivayet değil mi? Bak. Ayet-i kerime, Nur Suresi'nde ayet-i kerime. Bak. Bakmak bile haram oluyor. Bakmak bile. Ya kadınlar? Ve elamri ve kulli minati. Ve elamri ve kulli minati. Habi Muhammed'in Müminle kadınlara söyle, göz gözlerine o da gözün yumsunlar. Onlara erkeği batmasınlar. Demek ki erkeğin kadına bakmasında yamanç yani kadın bakmasında sakınca olan bir tane var. Sakınca var mesela. Bu iş haberceye geliyor. Göz yılanı bakıştır. Bakmak göz zinası oluyor. Göz onda zina ediyor. Dinlemek, kadın sesini dinlemek kulak zinası. Dokunmak el zinası. Evveler gözle başlıyor. Gözle başlıyor. Kişi görüyorum baktığımı hele utananlar kişinin böyle komşu momşu olur. Mesela bir şey oluyor böyle e çalıştığı yerin iş yerinde olur. Yani beraberlik, böyle bir tehlikesi olan bir yerde olması ne olur? Yani tabii bir bakış. Bu akar. Karşılığı bakış olur böyle. Karşılıklı ona bakar. Rahatça. Ne var? Göz haram işleyince ne oluyor? İman zayıf muhtemelen. Olmaz sonra bir tanışma konuşma olur. Böyle. Tanışma konuşma. Sonra e, Samiyet başlar, el sıkışma başlar, sonra bu neye benzer? Arabanın fine patlıyor yolda. Buna bir Yani cinseli duygusu o kişinin tamamen beyine yerleşim ala kurusun, katılın bunu. Yolcuya binemek bu şekilde. Bunun için gerekiyor? Önce gözden başlıyor korunmak Gerekiyor böylece. Yani kadın erkeğe bakmaması gerekiyor. Erken de e, kadınlara bakmaması gerekiyor. Yine günümüzde şöyle bir söz oluyor, tabi cahil arasında, münafak arasında, efendim sen benim baktığına bakma, benim aşık gezime bakma, benim kalbim temiz, ben karşı duymuyorum böyle diyor. Yalan mı sen. Yalan mı yalan? Vallahi yalanmak istedim. Neden? Bakın ayet okuyorum. Azab elüşte. Ve ben siyah kümbin metaan. Ben an Ve izah siyah kümbin metaan. Onlardan siyah kümbünle. Bu ne? Kümbünle zamiri. Peygamberimizin zecileri, annelerimiz, ayşe validerimiz. Kümbün habibimiz Selim Hazirim ayşe. Ben an biliyor. Metaan, onlardan düşeceğiniz zaman. Onu bir zaman kitap kime? Eshab-ı kirama, sahabelere. Yani peygamberden sonra en hayırlı insanlar sahabeler vardır. Peygamberden sonra hem bulunmadığı makamı geliyor. Yani zamanımızın en büyük evliyası onun yanında Gülşen'de mur -Gül gibi kalır. Yani sahabe akıl hayal edilmez vardır. öyle bir makamda bunlar. Direk Peygamber Efendimiz alıkçı Peygamber için güneş alıkçılar için feyzlerini, buradan mevlam emrediyor. kimlere? Sahabelere bakınız. Emri sahabelere. Onlardan teğamının zevcilerinden. Nedir peygamberin zevcileri? Bir kimse iman etmek şartı ile teğamimize görüp bir an bulundu bulunduğu mu sahibi makamı erişiyor. Peygamberi görmeden uzak kadar yaşıyor. Mesela Medya'nın Müslümanlar vardı böyle. Bekledi iken böyle. Peygamberi görmeden peygamberi görenlerden yani sahabeden peygamberin vasfını işitiyor. Haberini alıyor. İmanın şartlarını örüyor. Ayeti örüyor. iman ediyor. Bu ne oluyor? Tabi'in deniyor buna. Tabi'in. Tabi'in böylece. Bir tabi'in bir milyon var edersin, sağ makamına çıkıyor muhtemelen. Bir tabi'in böyle, peygamberimizi gördüğü anda, Allah sesini duyacak, ben dinleyecek anda, hem o anda sağ makamına çıkıyor, sahabe. Nasıl çıkıyor? Onu olabilir muhtemelen? Bir anda anda bir değişim olur muhtemelen. Ruhani inkirat dönem kadar. Ruh'a inkirat böyle. O anda işte tabi olmasın böyle. Normal bir insan olsun, müşrik olsun, Hristiyan'da olsun böylece. Ama peygamberleri görerek Aleyhisselam Hazretleri'ni ve iman ederek sonra bulunduğu anda az bir zaman böyle Peygamberi peygamberleri dinlesin. hemen o anda sağ makamış çıkıyor böyle. Ruhsal bir mühraz çıkıyor böyle. Eda Aleyhisselam böyle. Allah'ın işi yanar böyle. Çeybe yanar bu taraftan. Ağlamaya başlar böyle. O makama çıkar. Gelelim şimdi Peygamberimiz'in hanımlarına Zevce-i Tahir'e gelelim gelelim. Bakın bir yabancı uzak kaböden geliyor. Müşrik olarak geliyor. Peygamber'in önünde bir eman ediyor. Esra-ı Kremas'tan girin makamı çıkıyor. Peygamber zevceleri zaten sahabe hanımlarından bu da peygamberimizin sürür mahremi peygamber muhtemelen. Peygamberler beraber aniyata yatıyor mevsimelen. Aynı kaptan yemek yiyor muhtemelen. Peygamberler beraber. Evlerine vahiy cebraşlar eline geliyor. Ya, vahiy geliyor muhtemelen. Hüsnüle beraber ne bunlar böyle? Geleceğimiz beraber işte, peygamber beraberler böyle. Böyle olduğu halde Mela buyurdu. Onlardan peygamber sevgi hanımlarından iş istediğin zaman sözün zaman hüseyin'de birer hıjabın. Hayır arkasından mı konuşun? Her arkasından konuşurlar. Lalikih böyle yapmak. Bakınız. Giri sahabe, biri peygamber hanım muhterem. Cenneti hepsi belama. böyle. Lolu olduğu ala yani evli adam milyon kat üstün böyle. Ariften cejbedera maneviyatta ruhsaniyette böyle, her açıdan böyle. Hoş insanlar bunlar böyle kemalan veriyor. Karşıya konuşan zamanlar herkese konuşunuz. Ma'lekim ve karole kuluki yani ve kulubihi ne. Sen biliyor musun kardeşimde onun için daha temiz falan böyle. Aklı hem sahabe için hem de hanımlar için böyle davranışınız daha temiz diyor Kur'an-ı Belki onlara kadar pis bir aşaması Demek ki Murtun'un cevabımız ilişkisinde bu uygulamamız uygulamaya çalışmamız geldiği elden geldiği kadar Bu işe bir eve gidince mesela kapının ziline falan basınca şöyle hey, yansan durmalı böyle. O da hanım sakın ediyor olabilir. Ev kıtı dışarı çıkabilir. Sakınmak gerekir Murtun'un çünkü gözen giren, haram Allah korusun, gönle zarar veriyor böyle yani. Bazıları da kendine güvenir. Efendim, bak diyor, ben de hayır. Mesela kadın, erkek. Hak etmez bunlar böyle. Efendim, ben kesinlikle böyle şey yapmam. Da, şey yapmam böyle. Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam, peygamber ruh, peygamber. Hristiyan peygamber. İsa Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'dan geliyor. Baba dede, Büyük dedesi, bir peygamber, o da peygamber olacak. Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Öbürünün nefsi ediyor. Ben nefsi tem temiz çıkamam diyor böyle. O da öyle. Yusuf Aleyhisselam böyle buyuruyor. Kimsenin güvenmemiz muhtemelen der. Yani bu işin şakası olmaz Allah korusun. En sâliye kadın da, en sâliye kadın da yoluna çıkabilir. Yani gönlünü kaptırabilir. Bir anda cinsel dengesi bozabilir Biz işte böyle iradecini örtebilir Erkekti bu şekilde böyle. Bu iş araya perde koyuyordu. Abi perde olmasa bile ne gerekiyor. Şimdi Peygamber zamanda mı türemder? Evlerin şu an kapısı yok mu zamanlarda? Belki Medine'de doğru mu iş bilen yoktu bunların orada. Evleri taştan kerpiçindi evleri. Çoğun kapları yoktu. Olan bile derme çatma belki şiir temizli kapılara da. Çoğu işi hemen giriverdi birden girerdi böyle böylece. Bu işin meleğim bunları emetti. Perde gelmeleri bu şekilde böylece. Hatta Peygamberden sonra gelen sahabeler, tabi Hazretleri Peygamberimizin bazı mabarem sularını eşine Ayşe sorulmuş derler. Girerdi. Perdeyi çekerdi, yıprar, çek, perber, çek, per, per akasın duruyor başı gelir. Ya veride böyle şey. Bir de bu konuşmada yeteri kadar konuşmak gerekir, gerekli, gerekli olanı mutlulardır. Yeteri kadar. Mesela eğer bir konuşmamız gereken konu 10 kelime yeterli ise, 10 kelime kullanımda bunu açlık gitmem gerekli buna. Gelir misin mutlulardır. Günümüzdeki onların deyimiyle çağdaş kadınlara aslında mı çağdaş bu çağdaş aslında bu. Cahile denen aslında böyle. Hadis-i şerif müşimde saymış olan şerif hürriyet egali semad getirir. Sınıf elinlar. Sınıf fani ile elinlar. Ateşeli Cenabeyinden iki sınıf insan var. Gelecek hanım. İki grup. Bunlar ateş ehli, cehennem ehli bunlar. Lem ara gıma. Onları görmedim bu ne peygamber terimde. Evet, Yok o dönemde. Allah-u Teala peygamberimize her şeyi göstermekte. Doğru cikramete kadar hepsi peygamberimize gösterildi. Nasıl gösteril? Ali, Ali misal diye böyle. Ali misalde. Aynen bir onları gördüm. Şekilde gördüm bunlar beni. Buyuruyor, i̇ki sınıf insan var. ikisi iki grup insan var. Bunlar cenneliyle. Onları ben gözü, dünya gözü vermedim. görmedim. Yok o zamanlar. Kim bunlar? Kovmün gibi bir grup toplum. Ve yani, aynısıyatın. Ellerinde denekleri var. Kezda bil bakari. Sır kuru gibi ellerinde bir safaları var. Bakın sır kuyruğu peygamber noktalarında. E Şimdi i̇şte peygamber gösterildi. Bir grup, bir grup, ellerinde sopa, peygamberin bir keşbi, meclisler peygamberi var. Niye? Sır kuyruğuna. Demek ki odur olmayacak bu. Sır kuyruğu gibi olacak boyu, ini, genişliği, elastiki olacak. Nedir bu? Hepinin cevaplar mı tabii cevap. Bazı zalim yerler ne yapıyorlar? Müslüman konut kullanılıyor mu şeyle böyle şey. İnsanı devirler. Biri bu. Birincisi ikincisi de kadınlar grubu. Abi de şimdi lazım kadınlar. Kâsiyatın giyim giyecekleri bir şeyler. Ama ariyatın geçe çiftler ama. Kâsiyatın Ayrıyatın. Yani bedenin yarıdan çoğu çıplak ama giyiniyor ama giymek için örtmek için giyinmiyor. Kasiatın, ayrıyatın. Bir şey giyiniyor, ince şeffaf bedenin bazı yerini, bedenin yerini örtüyor, örtüyor ama beden yarıdan çoğu çıplak. Bakın ev kıyafetini, yatak kıyafetini de aşağısında, altında altında. Bu şekilde kadınlar çıkacaksa kıyamete yakın. Tabi Esrar-ı Kirem şaşırdı mu teremler? Nasıl olur Ya Allah Nasıl olur böyle? Yani bir kadın bir kadın böyle yarıdan çoğu çıplak böyle. Giydiği de şeffaf ince. Yani şeffaf ince nasıl bir kadın hayal hakkında çıkabilir? Ama haya imandan mı seyine? Haya imandan. Haya 70 küsür, iman 70 küsür. Biri haya düşüverse böyle. Haya gitti mi ne oldu? İmanla gidiyor Allah korusun. Ma'ilatun. Bu kadar ma'il, neyle diyorlar böyle? Nereye? Hakkı arılmışlar, sapıklığa böyle. Yani günün çalışıp değer bunlar harama meyletmişler. Artık Allah tanımıyor, peygamber tanımıyor, ölü unutmuş unutmuş, Kur'an tanımıyor. Ne yapıyor? Şurada geziyor bu şekilde. Mümilatün. Bir de mümilat. Başka kadınları da kendi yapmak istiyor bunlarla. Dene kuruyorlar. Çağdaş Kadınlı Derneği diye dene kuruyorlar. Dene kuruyorlar. Diğer kadınları da böyle yapmak istiyorlar bu şekilde. Böyle. Ve bunların yolunda izin dolu erkekler de yani kanallarda, basında, artık sosyal şey bu şekilde böylece devamlı böyle şifaklı teşhir, teşvik. Yaygınlaştırma böyle. Ama bu nedir? Kıyametin büyük arametin korkun. Büyük arametin Allah böyle. Bir yerde böyle şifaklı fazla geldi mi arkasından tehlike çamları çalanırlar. Allah'ın gazabı Böyle bir çıplar bir kadın, kadın, eline çıkıp tokla basınca, toprak titriyor. Allah'ım izin ver, şunu batırı hareket eden yok. Şimdi ne yapıyoruz? Efendim, deprem oldu mu, Allah yalvaracak yerde, gidiyorlar, dünya ilim adamları, gidiyorlar böyle. E deprem ne olacak acaba? Ne olacak deprem acaba? Arçı, üstü, hepsi, şunlar, bundan, şu, şu, şu, şu, şu. Bu trende tamam fayatlı var yer altında. Çünkü yer kabuğu tek madde değil yer kabuğu muhtemelenler? Nasıl dağlar? Dağda mağaralar var dağlarda. Kocaman bağışı içinde ne mağaralar var muhtemelen? Böyle? Yer kabuğu tek bir madde değil mi? Taş katı değil böyle böyle? İçinde boşluk var, fayatlara var, şunlar var, çukurlar var var boşluk, boşluklar var. O Var ama yeryüzü kabuğu Allah'ın emri adetine bağlı ama arteder. Bir zerre kim Allah size vermezse. Mela bir yere, feal lima yürüd, feal lima Allah ne dilerse o da onun hükmünde. Yerde gökte, yer altı yeryüzü kabuğunda, yerde gökte. Allah'ın iradesi dışında. Bir zerre kımıldığı yağmaz, su akar yer esemez, yapamaz. Şey i̇şte adı cemaatimiz. Ondan sonra ne efendim işte, yağmur yağmadı, kıttı, su kıttığı var. Bu sefer, efendim çok yağdı bu sefer de. Niye bu kadar fazla yağdı? Seyli oldu ama şimdi. E, feraket, gazap muhtemelen. Ekin de gelir, Mevlam'ı gösteriyor ikini sana, Sevinir kişi ama bir sevgilin hepsi köpekten götürürüz. Ya da salınır Hırsıl bu şekilde. Ruhsün de kesim ettiğin bu huddin maileti. Ondan başlar da bu peygamımız deri, öyle bir saçları da. Dağınık saçları yani böyle bağlamıyor. Buna cennete giremezler. Hatta cennetin kokusu duyalmazlar. Yani cehennete giremediği gibi bunlar bu durumda, bu durumda diyorum bakınız. Tevbe eder. Açı tevbe kapattı. Tevbe etti mi? Allah affet ya Tevbe eder. Açı gezici için pişman olur, nadim olur ve dua eder. Kimlere? Onun yüzüne günah girenler, herkes dua eder. Mevlam. Onlar dua eder, bakın. Bunun işe ayrı bir tevbesi var. Açı gezilen bir kız, bir hanım kapandı mı? Tevbe etti, kapandığı için. Tamam. Ama... Günah girilmesinin seyahatli bahçe ekiklerinde ondan dua açıldı. Bu durumda ölürse bu durumda ölürse ya bazı görürüz muhtemeler kadın yaşlı kadın muhtemeler. Yani beyde otobüslerinde bazı görüyorum burada. Kadın zor bile otobüse. Yani yaşlı saçları bembeyaz ama yine başa açıp kopmadılar yaşam başını almış, her şey geçmiş ama artık kalbiyle kararmış ki ölümüne de hiç hatırlamıyor imanın yoksun muhtemelen. Arabaya zor bir araba çıkıyor başı bir dönüyor böyle, oturacak kadar bakamıyor böyle, yaşlı olduğu belli hala açık muhtemelen. Bakın bunların bu durumda ölürlerse yani tevbesi giderlerse Allah korusun bunlara haram oluyor. Hatta cehennin kokusunu duyuyor, duyuyorlar bunlar. Bundan tahminen 10 yıl kadar öleceğim bu dönemde. Tam kesin bilemiyorum. Yazın çokça bir öyü gün öyü Çok muazzam bir sıcaktı o günü. Ertan'a yanıyor. Çarşıda bir işlemine gidiyorum. Bir esnaf o oturamamışçaktan işleri otur oturmuş Orada duruyor. Bir şeyler verdim tanıttı bırakmadı ille hayatta konuşun bir şey biraz böyle. O anda baktım karşı bir yoldan genç bir hanım gidiyor karşıdan gelmeler yolda genç bir hanım gidiyor genç çok gençler böyle ama tam teşettürünü muterimler Allah'ın çizgi ölçüsü uygun böyle. Uzun böyle parçası, düz kalın parçası böyle, uzun tam tesettürlü kadın. Bir kucağında bir çocuk var. Değil elinde, çanta bir çocuk daha var elinde böyle, ufak çocuğu. Çocuğu tutmuş, çanta elinde, çocuk elinde, havcunda bir kucağında bir çocuk, ufak çocuk. Kadın gidiyor. Yedim atakalı da Şebbak Öyle gidiyor ki, sanki cennette bir gezinti yapıyor, cennette yok tabii ben. Ağr başlığı, vakarlığı, temkinde böyle, imanlı muhtemelen böyle. Hiç ben bakmadım, bakıyor böyle, hiç güneşe sizi aldırmıyor böyle. Öyle imanlı vakarlığı, hani cennet başlarına geziyor, öyle gidiyor. Ben o esnafın konuşmalarını kulak veremedim, baktım dedim böyle. Şöyle baktım, baktım, baktım, böyle bir duygulandım ki anda, bir hareket bana, sana mı ağlam başladım? Ağlam başladım ama sesimi alamıyorum böyle. Artık sesim çıkıyor bu şekilde. İçeri daldım, yazana girdim böyle. Girdim başım bağravam böyle böyle. Sesim Öyle tut ağladım böyle. Ben koğlamam terine. Yani kalbim katıdır böyle. Allah inşallah afet Ama o anda o kadar ona duygulandı ki böyle sanki büyük bir evliyer gördüm böyle. Öyle olanlar fiiz aldım karşılam görüşümden böyle sesli ama böyle ağlam başladım işime doldum aşirem elime Allahım bu adın cihetine nasip bele yalır mı bu sesli bu şey benimse Allah'ım. bu Ayşe hanımıyı komşuyla falan komşuyla bunu mu böyle böyle evine huzur bereket haberle dua etmiş benimle elime gelmeden inşallah bu adam kabulmüş mü terimle çünkü çok samiyim o anda her zaman bir insan yakalanıyor var ya yakalanıyor bu şekilde. Abi Rabbim, ona da onun gibi olanlar Rabbim duaı ortakları oluşturur. Teşekkür ederiz Şeyda. E şimdi ahirette müsteh. Ahirette bunlara bir olursa olur mu? Olmaz yine. Adalete ilayet ters müttedir? Yürü of demiş, ince gümbele, şafaf gümbele, bedenin her tarafı açmış, saçılmış, hiç hayalperest yırtmış böyle. Yak mı gidiyor? Gidiyor. Evri kapalı. Ama maşallah bir Alem Giyimde erkek işte bu keçede değiştendi. Nasıl bir giyim daha faziletli? Giyimde muhtemelen başlendi. Ben abone olup üzere Araf 26'da yani Adem'e Ey Ademoğulları, kad enzenle aleyhiküm libasen, yuvat şiha tüküm verişa. Ve özetleyeyim inşallah. Ya beni Ademe, ayet başlıyor. Ey oğulları, bunun torunları, yavruları, kad enzenle aleyhiküm libasen, size bir göğden libas indirdik. Göğden size ikisi indirdik, göğden indirdik. Yuvari seva tüküm, beni ötecek. Veriştan ve sulca. Gördük indirdik. Bu artikelime göre, gidişi iki ayrı muhtemel. Bir bitkisel gülüşe, bitkisel. Gördüğümü indirildi. Nasıl indi gökten? Götten yağmur gelir muhtemel. Yağmurlar beraber çok şey çok daha gelir çok gelir muhtemel. Yağmurlar beraber. Vay yağmış diyor, yağmış diyor muhtemel. Mesela dire her zaman dünyamıza meteorlar yağar, göktaşları böyle. Badeni olanlar, metal olanlar atlımda çarpınca enerji dönüşü bunlar. Ateş, yağlar, yıldız bir şeyler. Bunlar, bunlar böyle. bunlar. İşte taş olanları ne yapar? Ağaç yanılır mı? Toz haline hani gelir bundan Bu tozlar ne oluyor? Yağmur suya beraber dinine gelir böyle. Dinine gelir bundan bir tanem. Sonra şifre şakar Yok ne oluyor bunun çiçekten? İki bulut çarpışıyor olabilir. Yani karşılıklı böyle. Artı eksi. İşte ulemalar erkeğe kadını buraya mevcutlar mı Artı eksi. Yani kadın erkek arasında bu ilgi var böyle. Vardı böyle. Şimdi bulutun birini artı yüklü karşıyı bulut tam karşısında olacak ama eksi yüklü olacak. Arada iletken lazım. Bilsem bunlara böyle. Biri iletken Hafif hava yaşlı zamanda olur, şimşek nasıl Hafif bir yaş bir silme olur ve çimlep ofol bu şekilde hafif bir su olur, su deyince geçinme tamamış şimdi. İki bu, bir artı eşitlik böyle, tam karşılıklı böyle. İnfik oldu arada ne yapar? Mevlana takdiri bunlar bir araya geliyorlar, bunlar birbirine boşalma olur böyle, yani kısa devre olur. Tabii korkun bir elektriği yüklü bulutla yapınca, çimşek dediğimiz, beden gelir muhtemelen. Bu niye o? acaba diye beden var mı? Yok. Boşuna mı? Hayır. Vallahi muhtemelen hikmeti var ya. O güçlü ısı ile ne oluyor? Azotu gazı e başlanıyor muhtemelen. Oksijen başlanıyor. Bundan başta kazanmış bunlar da muhtemelen. Bunlar topa iniyorlar, iniyorlar. İşte, Mevlam hangi gıdayı men verecekse, mevlam dilemişse o yıl ona göre yağmur yağar, o bollaşır. Dendeler ya bu sene hiç ayvalar olmadı. Neye gelmedi? Gökten gelmedi tamam. Efendim. Bu sene ayvanın fasulyesi olmadı. Bu sene kabuz olmadı. ona gösterdiler. Yani, yani değin gökte mi Şimdi mevlam gökte indiriyor yağmuru. Yerde o köken gibi bitki şey giyşti gelmez sana. hayvansal gibi, di hayvansal koyun ve ipek böceği. Şimdi bunlar ne oluyor terimler? Di hayvan böyle doğal bitkisel bir giyersen bir çamaşır verdi Önce cildini korur, cildi taze canlı kalır cildi. Bakınler, tarış olmaz cilde. Sonra bu damarı uyurur, damarları uyarır damarları. Dama tıkanıklığını önler ve doğal sistemi çalıştırır bak mütevelli, doğal geçtiler. Bedende bir enerji vardı, elektrik vardı böyle. Bunun üzerine saldanmaz bir şey böyle. Buna reşesine sentetik yani su niy yapılan bir şey 100 on bile karışsın bu dengeyi bozuyor mu tabi böyle. hayvansal. Yine mevla birini mutlaka bakınız. Düşünün mutlaka Kur'an kime tini Kur'an kime Orta çağda. Mekke'deki müşbere geliyor. Ne anlar onda bundan böyle. Ama ileride anlaştırarak olun. İlerideki ümmete geliyor. Bize geliyor mu? Ve la bir yürüyü. Hmm. Vel en'ame haleka lükum. Vel en'ame. En'am insanın yagıncı olan hayvanlar. Dört gruplar da. Koyun, keşi, deve, sığ ineklerden. Hmm. En dedim bunlara. Haleka lükum. Allah bunu sinir yarattı kiya difim. Koninin onda dif var. Islıcı madde var. Koninin günün e. gününde de var falan. Bak, ayetine gelene. Koninin üzerinde difne dif var. Ve menafi u. Daha çok gelenlar var bende. Çok gelen var. Erşidan üzerinde anda arası çok serik nadir. Nefsûtumza bile var. Nefsûtı duymaz ebeğim. Yolmaz mısın? Şunu bilmez bunlar. Işte. Neden? Şunlar da yün çarabı Kazaklar, eklerde kuşaklar, başa, başa, başa bunlar, halk altlar kadınlar da, Genelde koyun gününde, Kışın onda ıslıcı madde var. Bir de yatak, yün yatak olur. Y yatakta, yün yatak, yün. Eğer yapa olursa, Yapa nedir? Koyunun kirli yünü. Koyunun kirli yünü. Yani koyun kırpılıyorca o yünü yıkanmadan kabuk pis alınta kişi onu bir bel bedene sarsın, belası geçer bu taraflar. geçer? Ve yine ise bunun için yasın Allah bir şey hasta kalmaz sen. Bütün su olur böyle. Su olur bir şeyler. Ne anlıyoruz Allah te bunu bunu işte yarattı. Bundan senin için böyle ıslıklıca madde var böylece. Şey. İnsan kışın gerçek günü giydi mi, gün çarabını giydi mi, hep havalandırıyor böyle. Anlıyor muhtemeler. Efendim ev ama şunlar bunda olmaz mıdır? Ayağı şişmez böyle ya. Varışı olmaz mıdır? Hiç olmaz bir şey böyle Yün. E şimdi efendim işte fabrikada var. Yünlü mamuller var. Yüzde dokuzu gerçek yün, doksan biri Textil motor yani petrol motor bunların böyle bir 91'i tekstil ürünlerim böyle petrol alıyorum da bir şey var bir de jenk de var Renk. jenk mevlimiz o güzel abdül nihat mürsa kik petrol alıyor Meyvelerin rengi var değil mi? Genelde rengi koyu ise o daha yaralıdır. Koyu ise. Mesela beyaz ana var, kara ana var. Kara ana daha yaralı Beyaz cüm var, karar cüm var. Daha kıymetli. Var. Abi sebze bunun gibi. Şimdi giyişe gelelim. Buraya Peygamber M. Hazretleri Adı-ı Şerif kürmüz bu da bak ne sayıyor? İddin bacak. Yilbüsü misabüküm el beyazda. Ne görüyor? Giysi olarak beyazı giyinin. Beyaz giyinin böyle. min hayli En hayli siyabınız Giyisiniz beyazı. Ve kefhünü mevtahüküm Ölüyü de onunla beyazla kefenleyin. Beyazın beyaz beyazı muhteyrenderer, tabi Peygamber başlarında giydi muhteyrenderer. Bu teğamanın alışma düz kırmızıyı sevmezdi. Yaman düz kırmızdan. kırmızı? Cehennem simgesi, şeytan sevdiğini kırmızı böyle. Ama çizgi de olsa olabilir böyle düz kırmızı. Beyaz nedir? saflığın simgesi. Ve fırsatın simgesi. İnsan dünyaya tertemiz geliyor. Bembeyaz, saf geliyor. Çürük dünya geliyor. Yani ne gıda veriliyor? Beyaz süt. Bembeyaz süt. Aslında kan. Çürük hasresine geliyor. Şu i̇şe buluyor muhtemel muhtemel oluyor böylece. Çürük hasresine geliyor. Hakkının bembeyaz süt. Çürük. çürük dünyaya beyaz geldi. Fırsatı saf, kalbi temiz geldi. Ona meyveni veriyor, demeyen yani süt mü tüyene? Her işe böyle? Sonra genelde tabii işte kundak yaparlardı, beyaz kundak, beyaz kundak falan. kırmızıya sarmak giysi olsun tehlikeli mutlaka böyle. Yani ufak çocuğu gerek kundak şeklinde böyle giysi olarak çocuğa. Düz kırmızı giydirin mi tehlikeli bunlardan? Nazarı şeker, nazar, göz bunlardan. Yani çocuk aldılar korsan, hatta hanımları bile, biraz gelinler, gelinle genç hanımlar, onlar da böyle düz kırmızı giydiremeyen, gözden gelen şu adır nazar, gözlenmesi bunu şeker böyle, hassanır bunlardan, bu zor geçer böyle. İşi işte çatlar, işi işte patlar böyle, sıkır böyle, beyin çatlar bir şekilde. Demek ki çürüp dünyaya geldi mi? ilk olarak gıdası. Beyaz. Kun daha beyaz sarılıyor. Sonra öldüğü zaman kefene beyaz oluyor. Yani ne anlamı geliyor? Ya Rabbi sen bunu fıtasını temiz yarattın, beyaz yarattın. Bu fıtasının değişmedi. Sonra böyle geliyor. Anlamında muhtemelen böyle yerde hacda hacda İran geliyor bu da nedir? Mahşer'in bir tadbikatı her sene tadbikatı başı yanmaya pek İran bey beyaz eder. Demek ki beyaz gelmek hem yazı güneşi çekmez. İçten çekmiyor aslında. Siyah içten çeker. Bir de yeşillikle bahçen kıtada inşallah Habeş şerifalıkası inşallah yeşilden. An ebi rimse ve an -hür. Esnaf-ı kiramda Hazretimiz'e buyuruyor reh Resulullah ve Aleyh-i Sevbani ah -darani. Ben de Peygamber Aleyh-i Seyyubani gördüm. Üzerinde iki yeşil vardı. Altı üstü iki yeşil var. Üzerinde vardı böyle şey. Bir de yeşil o da cennetin simgesi yeşil. Ortası. Yeşillik. Cennette ağırlıkla yeşillik. Tabii kök sarıları altından, gümüşten, yalkutun da var ama genelde ağaçları, veya çimenleri, her şeyleri yeşillik. Bir de orada her insan gitsi yeşil olacak cenneti, gitsi O olacak orada. Bu için insanlara genelde yeşillik seviliyor, yeşillik sevilir, yeşillik böyle. Ağaçlar, ormanlar, çaygiller böyle sevilir. Bir de tabi yeşil düşmanları var. Bir zamanı var, yeşil sermaye mesela. Yeşil düşmanı var muhtemelen de. Nedir bu? Bu cennet adayına çıkmış ama kimsiniz aslında. Peki, lillahirrahmanirrahim